Oradaki bütün kardeşlerimizin size selamları var, muhabbetleri var, özlemleri var, duaları var. İnşallah sizler de aynı duygularla onlara dualarınızı ve muhabbetlerinizi göndermiş olursunuz. Allah aramızdaki sevgiyi daha da ziyadeleştirsin. İnanın bugün Müslümanlar olarak en fazla sıkıntı çektiğimiz alan muhabbet alanlıdır. Bir türlü sevmeyi beceremiyoruz. Ne birbirimizi sevebiliyoruz. Ne dinimizi gereğince sevebiliyoruz. Ne o dinimizi bize öğreten ashab-ı kiram efendilerimizi tam anlamıyla sevebiliyoruz. Ne sahabeyi sahabe yapan, o muallim ekber olan Aleyhissalatu vesselam efendimizi tam anlamıyla sevebiliyoruz. Ne de Rabbimizi istenilen oranda sevebiliyoruz. Muhabbetin o süreci bir kırılmaya uğradı mı, bir noktada durmuyor. Ne yazık ki hepsini halka halka etkiliyor. İnşallah biz burada zaten muhabbeti öğrenmek için varız. Muhabbeti yeniden hayatlarımızda diriltmek için varız. Öğrenip de tekrardan, o sevgi kahramanları gibi muhabbet ile aleme o muhabbeti dolaştırmak, ulaştırmak için varız. Allah bunu bize çok görmesin. Allah çok görmez de biz inşallah ona layık bir biçimde bir kamet sergileyebilelim de onu inşallah nasibimize almış olalım. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Ehl-i bir Mektebi dedik. O mektebin anası olan Hazreti Fatma'ya getirmiştik sözü ve Fatma validemiz hakkında dört ders yaptık. Bugün onun hakkında beşinci ve sonuncu dersimizi yaparak Ehli Beyt'in hanesinin meyvelerine sözü getireceğiz. Bir dahaki ders Hasan ile Hüseyin deyip artık Mevla ne gösterdiyse oraya doğru inşallah beraberce yürümüş olacağız. Bugün Dersimizin başlığını ben şöyle koydum. Hikmet Pınarı Hazreti Fatıma. Gerçekten o gerek nübüvvet ve risalet evinde öğrendikleriyle gerekse velayet evinde öğrendikleriyle biliyorsunuz 15 yıl nübüvvet ve risaletin evinde kaldı. Babaya hem ana oldu hem kız oldu. Sonra velayetin evi olan Hz. Ali'nin evine gelin olarak gitti. O evde de 9 yıl kaldı. Her iki evde de ilim namına çok şeyler gördü, çok şeyler talim etti. Çok azını bize bırakarak gitti. Çok şeyler gördü, çok şeyler öğrendi. Ama o cümlemi tekrar etmek istiyorum zihinlerinizde bir daha nakş olsun. Çok azını bırakarak gitti. Neden azını bırakarak gitti? Mevla öyle takdir etmişti. Çünkü babasının arkasından ancak altı ay yaşayacaktı. Bilmiyorum caiz mi böyle şeyler söylemeyi ama ben burada bazen sesli düşünüyorum. Daha sonra düşündüklerimden bazılarından da pişman oluyorum. Ama Allah beni pişman ettirmesin söylemesem de edemeyeceğim. Yaşasaydı biraz, şöyle bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşasaydı mesela, Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin arkasından, inanın çok şeyler öğrenirdik ondan. Alem ondan çok şeyler öğrenirdi. Demek ki takdir-i ilahi böyleymiş, böylesi hayırlı olduğu için, Mevla onu babasının arkasından çekip aldı. Ama biliyoruz ki, Yaşayan sahabiler çok şey söylediler aleme. Bugün bakın söz oraya gelmişken onunla ilgili de birkaç şey söylemem lazım size. Biliyorsunuz hadis meselesinde, hadisin nakli meselesinde son yıllarda farklı şeyler söylenir. İçimizden insanlar bu manada farklı şeyler ileri sürerler. O sürülen şeylerden bir tanesi de şudur. Derler ki neden aleyhissalatü vesselam efendimizle 23 yıl bir fasıla, 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl bir fasıla beraber olan sahabi efendilerimiz, hadis naklinde az sayıda kalmalarına rağmen Ebu Hureyre gibi sadece Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikteliği 4 yıl olan ya da başka sahabiler gibi birliktelikleri 3 yıl olan, 2 yıl olan, 10 yıl olan, 5 yıl olan neyse, bu tarz sahabiler hadis naklinde Efendimiz'le beraberliği daha fazla olanlardan çok olmuştur. Bu soruyu ilk duyduğumuzda hemen makul bir şey gibi gelebilir. Öyle ya 23 yıl Hazreti Ebu Bekir gibi Efendimiz'le beraber olan birinin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadiselerine şahit olması daha fazlaydı. Öyle olduğu için de onun nakli daha fazla olması gerekiyordu. Böyle bir bilgi makul geldiği için zihnimize Allah korusun aklımızdan hemen hadis rivayetinde fazla miktarda rivayeti olan sahabi efendilerimize karşı zihinlerimizde akıllarımızda olumsuz bir şey belirebilir. Bunu bir kere doğru anlayalım ki bu tarz sözler duyduğumuz zaman hemen evet bu makuldür, böyle olmalıdır deyip hadis meselesinde sayı isimlerini ve rivayetlerinin sayısını çokça duyduğumuz ...sahabi efendilerimize karşı yüreğimizde herhangi bir olumsuzluk oluşmasın. Bakıyoruz mesela doğru. Ebu Hureyre Aleyhissenatü vesselam efendimizden 5374 tane hadis rivayet etti. Onun Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ile birlikteliği sadece 4 yıldı. Bakıyoruz mesela Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Allah babasından da ondan da razı olsun. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'la birlikteliği çocukluğu dahil 20 yıldı. Çünkü o doğuştan aslında Müslümandı. O doğduğu zaman babası zaten iman etmişti. Bazı rivayetlerde ise... O doğmuş iman etmiş imanını gizlemiş sonra babası iman etmiştir ama yaşını biz dikkate aldığımız zaman böyle söylememiz daha doğrudur. Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu olmasına rağmen Hazreti Ömer'in rivayeti 539 iken oğlu Abdullah İbni Ömer'in rivayeti 2286'dır. Bakıyoruz mesela Enes bin Malik'e Enes'in o kutlu halkaya dahil olma tarihi hicretle başlar. Medine'nin çocuklarındandır Enes bin Malik. Ümmü Süleym validemiz elinden tutup Efendimiz'e getirmiş. Söz ile değil gerçekten hayatı ve altını doldurarak eti de senin kemiği de senin deyip Efendimiz'e emanet etmiş. O 11 yıllık birliktelikte Enes bin Malik 2286 tane hadis rivayet etmiş. Ve uzatın bunları. Muksirin dediğimiz dokuz ismi saydığınız zaman da böyle bir tabloyla karşılaşırsınız. Peki burada nasıl bir anlayış olmalı ki biz de bu meseleyi doğru anlayalım. Meselenin özü şudur aziz kardeşlerim. Aslında hadis rivayeti meselesinde Efendimiz Aleyhisselatu vesselamla çok fazla birlikte olmaktan ziyade Efendimizin vefatından sonra çokça yaşayanların rivayeti çoğalmıştır. Neden? Bu çok önemli bir şey. Bunun bir sebebi var. Sahabe nesli bizim gibi değiller. Yani onlar duydukları bir hakikati bir ilmi eğer aleyhissalatü vesselam efendimizden ilmin gizlenmemesi noktasında uyarıyı duymamış olsalardı insanlara hava atmak için bende ilim var demek için o ilmi yansıtıp da o ilmin üzerinden bir şeyler elde etmek gibi bir duruma asla girmemişlerdir ve ashabı kiram efendilerimiz hadis naklinde oldukça hassas davranmış bıçak kemiğe dayandığı zaman artık ortada çözülmesi gereken bir mesele var o mesele için bir hüküm beyan edilmeli o hükmün fermanı olabilecek o hükmün dayanağı olabilecek bir hadis bir sahabi efendimizin aklında zihninde var iş başa düştüğü anda kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der Derken de benim kadar rahat demez. Alnından terler boşanır titreyerek o hadisi nakleder. Onun için onlardaki hadis nakli meselesi birilerinin iddia ettikleri gibi kolay değildi. Bakın size meselenin özünü anlayabileceğiniz bir rivayet söyleyeyim. En fazla sahabi görmekle meşhur olan tabiinin imamlarından bir tanesidir. Abdurrahman bin Ebi Leyla Allah kendisine rahmet eylesin bir mecliste 120 sahabeyi bir arada gördüğünü söyler. Artık kaç tane sahabi görmüştür varın siz bunun üzerinden hesap edin ama ben bir mecliste 120 sahabi gördüm diye kendi itiraflarını okuyoruz. O itiraflarından bir tanesi bir mecliste 120 sahabeyi bir arada gördüm. Bir mesele soruldu o mesele hakkında hadis soruldu her bir sahabi birinin gözüne bakıyor. Aslında biliyorlar o yüz yirminin hepsi bilmese emin olun yarısı biliyor. Yarısı bilmese üçte biri biliyor bir miktarı o hadisten haberdar soruluyor. O bilenler birbirlerinin gözüne bakıyorlar biri söylese de benim üzerimden kalksa. Çünkü mesuliyet duygusu var orada aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisini nakledecek o hadisi naklederken o mesuliyetin altında inim inim inleme var onun için ben muksirinden olan sahabi efendilerimize çok kez benden o ifadeyi duymuşsunuzdur kurban nesil diyorum onlar gerçekten işin kurbanları Kurban nesiller onlar bizler de onlara kurban olalım. Onların bizde aktardıklarıyla dinimizi bakın yaşamaya çalışıyoruz. O kurban nesilden olanlar birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın ifadesiyle sonra biri kalkıyor ayağı. Alnından terler akıtırcasına bir sıkıntı içerisinde hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hadisi naklediyor ondan sonra benim aklımda kalan bu kadardır deyip yine varsa eğer bir kusur o kusuru da kendi nefsine mal ediyor. Böyle hassasiyet olduğu için muksirinden olan sahabiler bu işin kurban nesli oldular ve duydukları her hadisi de her sözü de nakletmediler bıçak kemiğe dayandığı zaman söylediler. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yıllar yılı beraber olanlardan ziyade Efendimiz'den sonra yıllar yılı yaşayanların hadisleri çoğaldı. Bakıyoruz mesela Ebu Hureyre'nin vefat tarihine Hicri 58'dir. Efendimiz ne zaman vefat etti? Hicri 11. 58'den çıkarın 11'i. Ebu Hureyre'nin Efendimiz'den sonra yaşadığı kaç yıl olduğunu o rivayetleri üzerinden o mesafenin çoğalmasına paralel biçimde anlayın. Hicri 58, Hicri 11, 47 değil mi? 47 yıl yaşamış Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra. Abdullah İbn Ömer'in vefatı Hicri 73 Enes bin Malik'in vefatı Hicri 90 o bir dua almıştı. O duadan dolayı Allah ömrüne de nesline de malına da bereket ihsan etmişti. Onun için Enes bin Malik de böyledir. Hazreti Ayşe 2210 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 58. Abdullah İbni Abbas 1660 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 68. Cabir bin Abdullah 1540 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 78. Ebu Said el-Khudri 1170 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 74. Abdullah İbni Mesud 800 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 32. Bakın düştü mesafe, rivayet miktarı da düştü. Amr ibn ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn Az 740 hadis rivayet etmiştir bize. Onun vefatı Hicri 66. Bunun gibi Efendimiz'in vefatından sonra daha fazla yaşama imkanı bulanlarda hadis rivayeti adına bir çokluk, bir bolluk ve bereket görüyoruz. İşte buradan yola çıkarak ben dedim, haddimi açtımsa Allah affetsin. Eğer Fatma anamız yaşasaydı bundan daha farklı bir tablo görecektik. Bakın ehlince malumdur şu anda siyer ilmiyle uğraşanların en çok zorlandığı iki alan aleyhissalatü vesselam efendimizin nübüvvet öncesindeki hayatıyla alakalı rivayetler ile Mekke hayatına dair rivayetlerdir. Çok azdır olanlarda da biraz bazı sıkıntılar vardır hepsinde değil elbette ki o alanlar biraz zorludur. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nübüvvet öncesindeki hayatını en iyi bilen Hazreti Hatice anamızdı. Onunla beraber 15 yıllık bir hayatı vardı. Allah Hatice anamızı nübüvvetin 10. yılında çekip aldı o bilgilerden mahrum kaldık. Hazreti Ebu Bekir biliyordu. Hazreti Ebu Bekir de sadece iki buçuk yıl yaşadı Efendimiz'den sonra. İrtidat hareketleri, zekat vermeyenler, ridde harfler, harfleri, üsame ordusu şu bu onlarca hadise oldu. Hazreti Ebu Bekir de anlatamadan gitti. Eğer Fatıma anamız yaşasaydı öyle şeyler bilirdik ki hele nübüvvet öncesi hayatı bir tarafa bırakın da Size anlattım geçen derslerde. İlk dersimizin konusu Mekke hayatıydı biliyorsunuz. 13 yıl boyunca babasını adım adım takip eden bir kız. Anlayışına, fehmine, algısına da hayran olduğumuz birisi. İlim noktasında nerede durduğu belli. Hiçbir zamanda unutmayın Efendimizin o sözünü. Fatma benden bir parçadır. Parça bütünle aynıdır. Bütün nasılsa parça da öyledir. Eğer ve vesselam Efendimizin anlayışı, Fehmi insanlık alemi içerisinde zirveleri zorlayan bir noktada duruyorduysa Hazreti Fatma içinde aynı şeyleri söylememiz mümkündür. Ama Rabbimizin takdiri elbette ki onun takdiri en doğru olandır. O böyle takdir etti. Biz bunları sadece onun ilimde nerede durduğunu anlayabilmemiz için Hazreti Fatma'nın ilmi seviyesinin nasıl olduğunu anlayabilmemiz için kıyasen söyleyebiliriz. Yoksa olmuş bitmiş bir hadisenin üzerinde çok fazla konuşmak doğru değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 12 Rebül Hicri 11'de vefat etti. Hazreti Fatma'nın vefatı 3 Ramazan Hicri 11'dir. 6 aylık bir süre var ikisinin arasındaki vefat belki gün olarak saysak 6 aydan biraz daha azdır. Bu kadar az yaşamasına rağmen bu söylediğim şeyleri de unutmayın. Bunca şeye rağmen yine de biz 5,5 yıllık babasının vefatından sonraki hayatı içerisinde ve onunla birlikte yaşadığı dönem zarfında ortaya koyduğu ilme hayran oluyoruz. Hazreti Fatma'nın bu kadar şeyini söyledim ilim yoktur anlamına gelmez bu. Zaten hikmet pınarı olarak onu anlamaya çalışacağız biz. Hazreti Fatma'nın şöyle bir ilmine baktığımız zaman üç alandan onun ilmine ait izler bulabiliriz. Bunlardan birincisi kendi sözleri üzerinden. İkincisi meselelere getirdiği çözümler üzerinden. Üçüncüsü babasından rivayet ettikleri üzerinden. Üç alandık Hazreti Fatma'nın bize söylediği ya da ilim adına ortaya koyduğu şeyler var. Birincisi kendi sözlerinin üzerinden söz kişinin aynasıdır değil mi? O ayna kişiyi yansıtır bize sözlerine baktığımız zaman bugün bizlerin elindeki kaynak kitaplarda Hazret Fatma'ya nispet edilen birkaç söz görürüz o sözlerinin yanında iki tane uzunca hutbe görürüz bazı hadiselere binaen okuduğu hutbeler hutbeyi siz sadece cuma günü hocanın minberde okuduğu hutbe olarak anlamayın. Arapçadaki hutbe konuşmadır. İki tane konuşmasını görüyoruz kaynaklarımızda ben o iki tane uzunca konuşmanın içerisinden bir paragraf size okuyacağım. İyice dikkat edin ilimde nasıl zirve anlayışı nerede duruyor? Fehmi nasıl kavrayışı nasıl bu paragraf üzerinden anlayabileceğiz. Ve bilin ki bu aslında şimdi okuyacağım şey Arafat'ta Aleyhisselatu vesselam son veda hacındayken ona nazil olan son ayet bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ayetinin aslında fatmaca bir tefsiridir. Nasıl bu ayeti tefsir ediyor? Nasıl bizi açıklıyor? Ona ait de ipuçları var bize. Diyor ki İslam insanlar için bir inanç, düzen ve hayat manzumesidir. İnsan hayatının tüm boyutlarını kuşatan kapsamlı bir reçete ve tüm arzularını tanzim eden genel bir programdır. İslam hatasız bir şekilde en üstün bir kanun olarak insan hayatının tüm sorunlarını irdelemiş ve her konuda maslahata uygun hikmet ve selim akla uyumlu en münasip çözüm yollarını getirmiştir. Hal böyleyse eğer İslam'dan başka yol aranır mı? E zaten Allah demedi mi din kemale erdi üzerinizde nimet tamamlandı. Hal böyleyse eğer bir Müslüman derdine derman olarak İslam'dan başka nerede dert arar? Nerede ararsa boşuna arar. Nerede ararsa imanını Allah korusun zarar getirebilir. Derdimizin dermanı İslam'dadır. Buna inanın kardeşlerim inanın. Buna gerçekten büyük bir özgüven duyun. Bugün Müslümanların açıklanınca ne kitaplarında ne sünnette yüzlerini kızartacak hiçbir meselesi yoktur bu özgüvene sahip olun ki İslam'ın aleyhine konuşanlarla karşı karşıya geldiğinizde İslam'ın o gür sedasının onları susturacağını da bilin hal böyleyse eğer biz niye değerlerimizden sıkılalım Niye birilerine şirin görünmek için dinimizi şirin gösterme gibi bir çaba içerisine girelim. Bizim dinimiz zaten şirin. Sizin bizim şirin göstermemize ihtiyaç duymayacak kadar şirin. Yeter ki biz gerçek manada öğrenebilelim ve bunu temsiliyet adına da ortaya ona yakışır bir biçimde kamet koyabilelim. Onun sözlerinden şiirleri bahsine bir giriş yapsak. Size aleyhissalatü vesselam efendimizin vefat gününde okuduğu şiirden bir pasaj okumuştum Şimdi de size vefatından birkaç gün sonra okuduğu şiirden bir pasaj okuyacağım Bunu biraz ben Türkçeleştirdim Türkçeleştirirken de biraz kafiye uydurmaya çalıştım Onun için birebir tercümesi olmayabilir ama yakın bir tercümesi olduğunu da söylemem gerekir senin varlığın benim için gölgesinde sükun bulduğum bir dağdı ey babam. Ama şimdilerde yakıcı güneşin altında bir başıma yalnız kaldım ey babam. Sen varken gölgem sendin ama artık kanatları kırılan bir kuş gibi oldum ey babam. Vefatınla musibetlerin elinde takatim tükenmiş bir halde kaldım ey babam. Türkçe bile böyleyse varın siz Arapça nasıl tahayyül edin. Onun hikmet adına nerede durduğunu şiirleri bize çok iyi gösterir. Çünkü şiir gerçekten çok zor bir şeydir. Onu söylemek maksadı onunla ifade etmek ilim isteyen bir şeydir. Hazreti Fatma'da bu olduğunun göstergesi de ortaya koyduğu bu şeylerdir. Kendi sözlerinin üzerinden bir de duasını aktarayım size. Diyor ki Allah'ım senden sana ibadet edecek bir güç. Senin kitabını anlayacak bir basiret. Hüküm ve hikmetini kavrayacak bir anlayış istiyorum. Allah'ım Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat eyle. Bizim için Kur'an'ı az bulunur yani uzak eyleme. Doğru yolu bize kaybettirme ve Resulullah'ın bize sırt dönmemesini dikkat edin bu cümleye. Resulullah'ın bize sırt dönmemesini yani sünnetinden yüz çevirmemeyi bizlere nasip eyle. Resulullah'ın bize sırt dönmesi böyle anlaşılır. Ben en azından öyle anladım. Kendi sözleri üzerinden onun hali budur. Şiirlerinde budur. Sözünde budur, dualarında budur. Ben her birisinden birer tane örnek verdim sadece. Onun ilmini anlayacağımız ikinci alan meselelere getirdiği çözümlerdir. Mesela çok az yaşamadığını söyledik ya İmam Makrizi ve ya da İmam Ebu Muhammed Ali İbni Ebi Hazm ikisinin görüşü bu. Hazreti Fatma'yı Fetva veren sahabiler içerisinde sayarlar. Elimizde bir iki fetvası olmasına rağmen onların görüşü budur. Neden böyle? Çünkü Ayşe anamız onun ilimde çok üst düzeyde olduğunu bize söylemiştir. Hazreti Ayşe'nin onun hakkında söylediği söz şu. Fatıma diğer hanımlardan çok farklı idi. Onlara hiç benzemezdi. O çok akıllı. Ve son derecede doğru sözlüydi. o tam babasının kızıydı tam babasının kızıydı zaten bu söz ötekilerin hepsini özetler o tam babasının kızı idi. babasını yansıtırdı. Ayşe anamızın bazı fetvalarına baktığımız zaman delil olarak Hazreti Fatma'dan delil gösterdiğini görüyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayeti Ümmü Süleyman bize aktarır. Ümmü Süleyman der ki bir gün gittim Hazreti Ayşe'ye dedim ki ey müminlerin annesi kurban etini saklamanın bir süresi var mı? Kestik kurbanı o eti ne kadar saklayabilir ve o etten ne kadar zaman zarfında yiyebiliriz? Dedi ki Hazreti Ayşe anamız onu Aleyhisselatu vesselam efendimiz önce yasaklamıştı. Sonra o yasağı kaldırdı. İstediğin zaman o eti yiyebilirsin. Bunu bana söyledikten sonra diyor Ümmü Süleym bana bir de örnek verdi. Dedi ki ben Fatıma'dan duydum ki o şöyle bir şey anlatmıştı. Bir gün Hazreti Ali... Bir sefer sırasında Medine'den çıkıp Medine'ye tekrar geri döndüğünde kurban etinden kalan bir miktar eti yemek olarak yapıp Ali'nin önüne getirmiştim. Hazret Fatıma anlatıyor nakleden Hazret Ayşe anamız. Ali baktı ete o evde çok fazla et bulunmazdı. Geçen derslerde söyledik. O etin nereden geldiğini sordu. Hazret Fatıma anamız da dedi ki kurban eti. Ali dedi ki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam kurban etini saklamayı bize yasaklamamış mıydı? Hazreti Fatma dedi ki evet babam yasaklamıştı ama o yasağı kaldırdı sonra izin verdi. Hazreti Ali bu görüşün yani Hazreti Fatma'nın söylediği bu sözün doğru anlaşılır olmasından emin olmak için eti yemeden kalktı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e gitti. Efendimiz'e anlattı olayı Efendimiz ona dedi ki Fatma doğru söylemiş zilhicceden ta zilhicceye kadar o eti yiyebilirsin. Hazret Ali'nin o kadar hoşuna gitti ki bu cümle bu cümleyi tekrar ederek geldi zilhicceden zilhicceye zilhicceden zilhicceye dedi geldi oturdu sofraya ve o eti yedi. Bu rivayeti aktarıyor Ayşe anamız. Ve bu rivayet üzerinden kurban etinin saklanabileceğini ve belli bir zaman kaydı koymadan yilebileceğini kendisine sorulan bir soru üzerinden veriyor. Biz sadece bu rivayet üzerinden bile ki hepiniz Hazreti Ayşe'nin ilim noktasında durduğu yeri çok iyi biliyorsunuz. Onun kendisine bu meselede Hazreti Fatma'yı referans alması önemli bir meseledir. Fatma anamızın anlayışını, hikmetini, kavrayışını anlayabileceğimiz iki örnek daha vereceğim sizlere. Hazreti Ali ile aralarında geçen iki farklı olayda onun fehmini algılayabileceğimiz, anlayabileceğimiz iki örnek olacak bu. Bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Ali ile oturuyor. Hazreti Ali'ye diyor ki ey Ali. Rabbini seviyor musun Ali diyor ki evet ya Resulallah seviyorum hem de çok seviyorum. Ey Ali beni seviyor musun bunu duyunca Hazreti Ali daha da heyecanlanıyor. Nasıl sevmem ya Resulallah elbette ki seni çok seviyorum diyor. Peki Fatma'yı seviyor musun seviyorum ya Resulallah hem de çok seviyorum. Ya Hasan ile Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Allah çok seviyorum. Efendimiz diyor ki bunun üzerine Ali diyor gönlüm bir tane sevgin ise dört tane. Bir olan gönle bu dört sevgiyi nasıl sığdırdın? Hazreti Ali hiçbir şey söyleyemiyor. Gönül bir tane sevgi dört tane. O so bu cümle karşısında bir şey söylemeyince Üzgün bir biçimde huzur risaletten ayrılıyor eve geliyor. Hazreti Fatma eştir gerçekten eştir. Hemen kocasının durgunluğunu fark ediyor. Şefkatle kocasına bu, bunun nedenini soruyor. Hazreti Ali de söylüyor. ve selam Efendimiz bana böyle bir soru sordu. Ben ona şöyle bir cevap verdim sonrasında bana dedi ki Ali gönül bir tane sevgin dört tane bir olan gönüle nasıl bu dört sevgiyi sığdırıyorsun dedi ben de hiçbir şey söyleyemedim Fatma anamız gülüyor diyor ki git babama de ki babacığım beden bir tane insan bedeninin etrafındaki yönler dört tanedir sağ var sol var ön var arka var Kalp de bir tanedir ama de dört ciheti vardır. Ben Allah'ı imanımla seviyorum. Resulullah'ı imanım ve ruhumla seviyorum. Fatma'yı insani nefsim ile seviyorum. Hasan ile Hüseyin'i ise babalık şefkati ile seviyorum. Git bunu söyle Resulullah'a bundan memnun olacaktır. Varıyor aleyhissalatü vesselam efendimize ya Resulallah ben bana biraz önce sorduğun sorunun cevabını vermeye geldim diyor. Efendimiz ver diyor Fatma'dan öğrendiği şekliyle söylüyor Ali diyor bu cevap senin cevabın değil. Bu peygamberle aynı ağaçtan olan birinin cevabıdır. Bu peygamber ağacının dallarından birinin cevabıdır diyor. Ondan sonra o cümleyi tekrardan iliştiriyor Efendimiz. Fatma benden bir parçadır diyor. Hazreti Ali'nin ilim noktasında nerede durduğunu burada bir ders yaparak anlamıştık değil mi? İlmin kapısı Ali dersini hatırlayın. Öyle birine Hazreti Fatma bu sözleri söylüyorsa siz Hazreti Fatma'nın ilimde nereye vardığını daha iyi kıyas edebilirsiniz. Başka bir gün... Hazreti Ali'nin de bulunduğu, ashabtan başkalarının da bulunduğu bir cemaatte Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kadın için en hayırlı özellik nedir? İnsanlar, sahabi efendilerimiz bazı cevaplar veriyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duymak istediği cevap o cemaatten çıkmıyor. Hazreti Ali dönüyor eve, evde bu mesele oluyor Mesele olur çünkü İslam'ın evleri öyledir. Bir güzellik olduğu zaman akşam eve taşınır ve evde konuşulur. İslam evidir çünkü. O meselede konuşulur. Hazreti Fatma der ki onun cevabı belli. Sen diyecektin ki bir kadın için en hayırlı özellik zaruret dışında erkeklere görünmemesi. Erkeklerin de onu görmemesidir. Betül ismini hatırlayın ilk derslerde Betül ismine özel bir vurgu yapmıştım. Bugün özellikle onun üzerinde biraz durmamız gerekecek ve Betül'e şöyle bir anlam vermiştik. El değmemiş göz değmemiş. Meryem'in sıfatının Fatma'ya sıfat olmasının sebebinin de aynen Hazreti Meryem gibi bu manadaki Zirve halinden olduğunu söylemiştik. Hazreti Fatma buradaki tarifiyle aslında bir kez daha Betül ismini bize tarif ediyor. Zaruret dışında erkeklere görünmemesi erkeklerin de onu görmemesidir. Cevap aleyhissalatü Vesselam söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu cevaptan da memnun olur. Bugün şu yaşadığımız dünyada. Ne yazık ki bu alanda sıkıntılar yaşıyoruz bazı sınırları istenilen oranda koruyamıyoruz hepimizin malumudur. Belki bu söz biraz daha sınırları tam anlamıyla belirleme adına hayatlarımıza ayar çekebilir ayar çeksin inşallah. Üçüncü alan babasının hadislerini rivayetlerini bize aktarmasının üzerinden onun ilmini öğrenebiliriz. Bazı kitaplarda sayı çok fazladır. Mesela bakarsınız Hazreti Fatma'nın naklettiği hadis sayısını bazıları 50-60 bazıları 286 falan gösterir. Makul olanı söyleyeceğim. Asıl söylenip ve tespit edilebilenler Hafız Zehebi'nin ve İbni Hazm'ın bize naklettiğidir. Hazreti Fatma'nın babasından Bizzat duyup Bize aktardığı hadis sayısı 18'dir 18 tane Çeşitli konularda Bizlere hadis nakletmiştir O hadislerden bir kaçını aslında ben size naklettim Mesela Aleyhissalatü vesselam efendimizin bir gün kulağına eğilip bir şey söyleyip Hazreti Fatma'nın ağlamaya başlası, başlaması. Sonra başka bir aynı anda diğer kulağına bir şey söyleyip Hazreti Fatma'nın gülmeye başlaması. Kendinden sonra ehlinden ilk ona kavuşacak olanın Hazreti Fatma olduğunu bildiren hadisi nakleden bizzat kendisidir. Olayı da biliyorsunuz anlattığım için detaylarına girmedim. Hazreti Ayşe anamız... Zorla ondan bu meselenin ne olduğunu sıkıştırarak alıyor ve o nakil Hazreti Ayşe'nin dilinden de insanlara ve bizlere ulaşıyor. Yine Ehli Beyt'in han hanesinde yemek kaynamamasına dair bazı rivayetler okumuştuk ki o rivayetleri de bize aktaran bizzat Hazreti Ayşe'dir. Ama ben şimdiye kadar size aktarmadığım o 18 hadisin içerisinden Beş tane hadis aktarmak istiyorum yorumlamaya girmeyeceğim çünkü başka şeyler anlatmam gerekecek sadece o hadisleri söyleyeceğim şu kadarını söyleyeyim Ayşe, Fatma anamızın bize naklettiği 18 hadisi görmek isteyenler kütübü sitteye müracaat edebilirler 18 hadisin tamamı da orada var yine Ahmet bin Hanber'in müsnedinde de bu 18 hadisi görmek mümkündür. Hadislerden birincisi şu Fatma validemiz buyuruyor ki babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide her girişinde Allah'ın adı ile onun Resulüne selam ile diye girer bunu söyleyerek girer ve şu duayı yapardı Allah'ım günahlarımı affet ve bana rahmet kapılarını aç bu Eskar kitaplarında vardır. Mescide Duhul babında Hazreti Fatma ve diğer sahabilerin nakliyle bu doğa aktarılır. Mescitten çıkarken de derdi ki Allah'ım günahlarımı affet bana lütuf kapılarını aç. Girerken rahmet kapıları çıkarken lütuf kapıları Allah'tan isteniyor. İkinci hadiste efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Hazreti Fatma'ya hitaben şöyle buyurmuş. Ey benim kızcağızım kalk Rabbinin rızkına hazırlan bu bereketten gafil olma. Zira alemleri rızıklandıran Cenab-ı Hak insanların rızıklarını şafağın sökmesiyle güneşin doğması arasında dağıtır. Niye biz? Güneşi üzerimize doğdurtmamalıyız alın size cevabını biz yatamayız güneşle birlikte güneş dünyaya ışıklarını verir vermez Müslümanların uyanık olmalı yatağı yorganı terk etmeli etmenleri ve bu bere bereketten bu rahmetten istifade etme adına yeryüzüne dağılmaları gerektiğine dair bir hadis ki sadece bu değil başka sahabilerin nakilleri de var bu konuda üçüncü hadis cuma gününde öyle bir saat vardır ki mümin ve müslüman olan bir kimse tam o saatte Rabbinden bir şey dilerse Âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala onun duasını kabul buyurarak dilediğini verir. İcabet saatlerinden birisi bu. Ne zaman bilemiyoruz. Cuma günü bir vakit. Ama bazı hadislerden yola çıkarak alimlerimiz iki ezan arası derler. Yani cuma günü namaz için bulunduğumuz vakitlerin birinde o vakitler birinde eller açılır yürekten samimiyetle yapılan bir du duayı Allah'ın kabul edeceğine dair bir müjde. Dördüncü hadis ki çok önemli bir hadistir. Fıkıhta birçok meselenin kaynağı olmuştur bu hadis. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kızım sarhoşluk veren her şey haramdır ve sarhoş eden her şey içki sayıdır. Çok genel bir hükümdür soruluyor mesela Bali çekmek haram mı helal mi? Bali'nin hükmü yok o zaman Bali diye bir şey de yok ah hüküm burada ne dedi sarhoşluk veren neyse onun adı değişebilir yarın başka şeyler de çıkabilir kafasını insanın götürüyorsa aklının üstünü örtüyorsa o artık haram hükmüne girmiştir bu hadiste bu meselenin en temel kaynağıdır. Beşinci hadisi söyleyeyim babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları söyledi ey Fatma cimrilikten kaçın çünkü o büyük şahsiyetlerde olmaması gereken bir ayıptır cimriden de uzak dur çünkü o ateşin içinde yeşeren ağaç gibidir onun gövdesi ateşte dalları ise dünyaya uzanmıştır cimrilikten sakındırdığı gibi cimriden de sakındırıyor onunla yapılan dostluk onunla yapılan bir meclisi paylaşma sana öyle bir kötü hasleti kazandırabilir endişesiyle bunları söylüyor her kim onun dallarına yani cimrinin dallarına dokunursa onu da ateşe doğru çeker ve götürür sana yakışan cömert ve bağışlayıcı olmaktır cömertlikte cennet cömertlikte Cennette yeşeren bir ağaç gibidir. Cömertlik de cennette yeşeren bir ağaçtır. Kim de onun dallarına dokunursa cennete doğru yol alacaktır. İşte Hazreti Fatma anamızın naklettiği beş hadisten bir tanesi. Daha fazla söz söylemeye bilmem gerek var mı? Kendi sözleri üzerinden meselelere getirdiği çözümler üzerinden Babasından naklettiği hadisler üzerinden Hz Fatma anamızın ilimde nerede durduğunu en azından kifayet miktarınca da anlamış olduk. O bahsi kapatalım. Bu bahsin son konusuna bir girelim. Fatma anamızın vefatını anlatarak onun hayat defterindeki sayfaları böylelikle kapatmış olalım. Onun vefatı bir Ramazan'a rastlar. Ramazan ayı da ehlibeyt, Ailesi için önemli bir aydır. O ayda onların tarihiyle ilgili birçok hadisi olmuştur. Biliyorsunuz Hazreti Ali de bir Ramazan gecesi şehit olacak ve Rabbine doğru yürüyecektir. Hazreti Fatma validemiz de vefatına yakın bir zamanlarda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i görür rüyasında. Babası onu davet eder. O da o davete icabet edeceğini o rüyada söyler. O günden sonra da o büyük vuslatın arzusuyla yanar, yanır tutuşur. O günlerin birinde Hazreti Esma ile bir rivayeti var ki önemli bir rivayettir. Betül sıfatını anlayabileceğimiz bir rivayettir ayrıca da. Esma dediğim Esma binti Ümeys o günler Hazreti Ebu Bekir'in hanımıdır. Daha önceden Caferi Tayyar'ın hanımıydı biliyorsunuz. Hazreti Ebubekir'den Bekir'den sonra da Hazreti Ali'nin hanımı olacaktır Esma binti Ümeys. Hazreti Fatma validemiz de Esma validemizi çok sever. Çok sevdiği için o günler bu sözü söylemem sakın zihinlerinizde yanlış bir şey bırakmasın. Açıkladığım için o derse gönderme yapacağım. O günlerde Hazreti Fatma Hazreti Ebubeki're Bekir'e kırgın olmasına rağmen Esma validemizle arasında hiçbir şey yok. Esma validemizle yine görüşüyor. Yine onu seviyor. Yine Esma validemiz her gün o evde. O günlerin birinde Esma validemize şöyle bir şey söylüyor Hazret Fatma: Ey Esma diyor ben ölürsem beni de Medine'li kadınları taşıdığınız gibi mi mezara taşıyacaksınız? Eğer beni öyle taşırsanız ben çok utanırım. Ne olur beni öyle taşımayın. Nasıl taşınıyor Medineli hanımlar mezara? Hacca ya da umreye gidenler görmüşlerdir. Erkekler taşınırken sedyeye benzer bir şeyin üzerinde taşınır. Görürsünüz yani o metfun olan zatı. Herhangi bir tabut değil üstü açıktır kenarları açıktır. Hanımlar üstü kapalı tabutla taşınır. Ama o günlerde Medine'de Hanımlar da böyle taşınıyor üstü kenarları açık sedyeye benzer bir şeyle taşınıyor. Ve Fatma anamız ölürken bile vücut hatlarımı erkekler görmesin diye bir endişesi var. Esma validemize bunu söylüyor ben ölürsem beni öyle mi taşıyacaksınız? Esma validemiz diyor ki ben Habeşistan'da görmüştüm biliyorsunuz yıllarca Habeşistan'da kaldı. Hurma liflerinden sandığa benzer bir şey yapıyorlardı onlar. Ve ölülerini onunla taşıyorlardı. Eğer ondan bir tane yaparsak seni onunla taşırız. Hazret Fatma çok seviniyor. Bir tane örnek yapabilir misin diyor. Esma validemiz gidiyor ya yapıyor ya yaptırıyor getiriyor. Fatma validemiz bakıyor çok beğeniyor. Orada dua ediyor Esma validemize ve vasiyet ediyor. Beni sen yıka. Yanında Ali de olsun ve beni o tabutun içerisinde defnet. Bu vasiyeti yapıyor. Ramazan ayı geliyor. Üç gün ailesiyle iftar ediyor Hazret Fatma validemiz. Daha fazla değil. Üçüncü günün akşamında hepsi sofradadırlar. Birkaç rivayet var onun vefatıyla alakalı. Ben en önemli ve en sahi olanını şimdi size aktarıyorum. Üçüncü günün akşamında... Sekiz yaşında Hasan, yedi yaşında Hüseyin, altı yaşında Zeynep, dört yaşında Ümmü Gülsüm. Dört çocuğu ve Hazreti Ali de o sofrada beraberce iftarlarını açıyorlar. Namazlar kılınıyor ve Hazreti Ali iki oğlunu alarak mescide yatsı namazını, teravih namazını kılmak için gidiyor. Benim size aktardığım rivayette, Hazreti Ali namaz için çıktığı anda Hazreti Fatma validemizde yıkılıyor. O yatak, yatağa giriyor bir daha da kalkmaya mecali kalmıyor. Onun öncesinde de günlerdir hastadır ama o gün daha da şiddetlenmiştir. Namaz kılınıyor Hazreti Ali geliyor bakıyor ki Fatma anamız vefat yolunda. Hemen çocuklar etrafında üşüşmeye başlıyor. Gözyaşları sel oluyor. Ali de ağlamaya başlıyor. Anamız yine orada büyük bir dirayet ile Ali diyor çocukları dışarıya çıkar. Sıra şimdi ağlama sırası değil vasiyet sırasıdır. Sana söyleyeceklerim var diyor. Hazreti Ali çocukları çıkarıyor ve Hazreti Fatma anamız vasiyetlerini sıralamaya başlıyor. Birinci vasiyeti şudur. Benden sonra evlen ve ablam kız kardeşim Zeyneb'in kızı Ümame ile evlen ki çocuklarıma o iyi baksın niye vasiyetin başına bunu almıştır bu sadece kocasına evlenmek için söylenmiş bir söz değil öyle bir hikmeti var onu ihmal etmemek lazım onun sebebi de şudur hatırlayın Hazreti Ali evlenmek istedi Hazret Fatma validemizin üzerine beni mahsumdan bir hanım ile çok üzüldü Hazreti Fatma validemiz aleyhissalatü vesselam efendimiz de Hazreti Fatma çok üzüldüğü için çok üzüldü. O da Hazreti Ali'ye böyle bir evliliği yapamayacağını söyledi. Eğer Fatma ile evli olarak kalacaksa onun üzerine bir evlilik yapamayacağını söyledi. Hazreti Fatma endişe etti dedi ki eğer ben şimdi evlen demesem belki Ali hiç evlenmeyecek. Müslüman bir hanıma yakışır bir eda ile kendinden sonra evlenmesini bizzat kocasına tavsiye etti Yani bugün bazı cahillerin dediği gibi aman evlenme benden sonra evlenirsem hakkımı helal etmem falan yok Böyle bir söz İslam insanının söyleyeceği söz değil Evlenince kadınsa erkekse kocasına karısına haşa ihanet mi etmiş olacak Bu insani bir ihtiyaçtır Allah kimsenin başına göstermesin. Ama geldiği zaman da bu tarz şeylerle birbirimizin başına iş açmamamız gerekir. İşte Hazret Fatma giderken bile bize bu manada da bir büyüklük gösteriyor. Benden sonra evlen diyor. Evlenme için de ona bir tavsiyede bulunuyor. O tavsiyesi çocukları içindir. Çünkü Ümame Zeynep validemizin kızıdır. Hazreti Fatma'nın. Kız kardeşinin ablasının kızıdır çocuklarının teyzesinin kızıdır ondan çocukları Fatma'nın kokusunu alacaklardır yaşlarını söyledim bakın size en büyüğü 8 yaşında o çocuklara bakacak bir ana lazım o ana Ümame olacaktır Ümame validemizi de tanıyorsunuz Zeynep validemizin kızıdır aleyhissalatü vesselam efendimizin de sevgililerinden biridir çok sever onu Hani okumuşuzdur ben de size aktarmışımdır. Namazda gelip aleyhissalatü vesselam efendimizin omuzlarına çıkması. Efendimizin onunla beraber namazı bitirmesini. Çok sevip kucağını almasını öpmesini koklamasını. Onlarca rivayet anlatmışımdır bu hususta. Hadi bir rivayet daha söyleyeyim Ayşe anamızın bize söylediği. Habeşistan'dan hediyeler gelmiş diyor Ayşe anamız. İçinde öyle güzel bir kolye var ki. Peygamber evinin hanımları olarak hepimiz diyoruz ki keşke Resulullah o kolyeyi bize verse. Efendimiz gördü bizim iştahla o kolyeye bakmamız, baktığımızı uzattı bize alın bakın verin bana dedi. Biz de zannettik ki bizde kalacak ama Efendimiz dedi ki alın bakın verin bana. Ben onu çok sevdiğim birine vereceğim merak ettik. Eğer hanımlardan birine verilse var ya peygamber evinde ne olacağını tahayyül edin. Efendimiz vermez zaten adaletle davranacaktır. Birine verip birine vermemesi mümkün müdür? Onlar kime verileceğini merakla beklerlerken Ümame'yi çağırıyor Efendimiz ve Ümame'nin boynuna kendi asıyor. Güzel oldu değil mi diyor hanımlarına hanımlar da tabii ki bu dağıtımdan memnun olmuş bir biçimde güzel oldu diyorlar. İşte Ümame validemiz böyle biri Hazret Ali'ye bu vasiyeti yapıyor vasiyetlerden ilkidir. Tutmuş mudur Hazret Ali elbette ki evlenmiştir yıllar süren bir evliliği olmuştur Ümame validemizle. Ümame validemizden çocuğu olmamıştır Hazret Ali'nin. Yaralanıp eve geldiği zaman hassasiyet aynı hassasiyettir dikkat buyurun. Ümameye de Hazret Ali vasiyet ediyor. Benden sonra amcamızın çocuklarından olan Mughire İbni Nevfel İbni Haris ile evlen diyor. Aleyhissalatü vesselamın amcalarından biridir Haris. Onun oğlu Nevfel onun oğlu Mughire yani Efendimizin amcasının torunu. Onunla evlenmesini istiyor Hazret Ali ve gerçekten Ümmame validemiz Hazreti Ali'den sonra Muğire ile evleniyor. Muğire'den Yahya isimli bir çocuğu oluyor ve o nesil devam ediyor. Bugün bizim ensab kitaplarımızda o nesle ait bilgiler var. Böyle bir vasiyeti söyleyerek gidiyor Hazreti Ali. Aynen Hazreti Fatma gibi ilk vasiyeti odur. Benden sonra evlen sebebini de söylüyor. Ama vasiyetlerin arkası gelecek diyor ki Bana hakkını helal et. Hazret Fatma'nın Hazreti, Fatma Hazreti Ali'ye vasiyetinin ikinci cümlesi. Bana hakkını helal et. Çocuklarıma iyi bak. Onların hatalarını bağışla. Beni Esma ile birlikte yıka ve onun hazırladığı tabut ile defnet. Gece vakti kimselere haber vermeden az sayıda insanın katılımıyla Beni defnet diyor hepsini tutacaktır Hazreti Ali rivayetlerin bizi aktardığına göre Ehli Beyt'ten bir avuç insan Hazreti Ali'nin takati kalmayacak o gün eşinin cenaze namazını kılmasına amca sen kıldır diyecek Abbas'ı öne geçirecek Abbas kıldıracak cenaze namazını ve öylece defnedilecek Hazret Ali'ye bunları söyleyince Hazret Ali ellerini tutuyor Hazret Fatma'nın. Ben de senden şunu istiyorum. Ey Resulullah'ın kızı, sen de bana hakkını helal et ve baban Resulullah'a selamlarımı ilet. Cennete kavuşma arzusu ile bana sabır için dua et. Bu sözler de Ali'nin ondan son talepleridir. Kapatacak gözlerini Gelecek Hasan Hüseyin Zeynep ağlayacaklar o hanede o hanenin hıçkırıkları yayılacak Medine'ye daha peygamber aleyhissalatü vesselamın ayrılık acısına dayanamamış alışmamış Medine ikinci hüznü de yaşayacak. Peygamber evinden peygamberin en azize hatırasını beş buçuk altı ay sonra ebedi aleme yolcu edecek. Nereye defnedilmiş? Bir rivayete göre kendi evine yani şu anda da Mescid-i Nebevi'nin içerisinde dahil olan Hazreti Fatma'nın evi diye bilinen aleyhissalatü vesselam efendimizin hücresinin hemen arkasına ama bu çok zayıf bir rivayet. Asıl güçlü rivayet Baki kabristanlığında şu anda Hazret Abbas'a çok yakın olan yerde defnedildiğidir. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun. Fatma demek kolay değildi ama ben elimden geldiğince demeye çalıştım. İnşallah Rabbim dediklerimizden hepimizi istifade ettirsin. Aziz kardeşlerim beş ders yaptık. Bir daha hatırlayalım mı? Babasının kızı Fatma dedik. Onun Mekke hayatını anlamaya çalıştık. Babasının anası Fatma dedik. Onun Medine hayatını anlamaya çalıştık. Ali'nin hanımı Fatıma dedik. Bir eş nasıl İslam hanımı olarak eş olur, ideal eş nasıl olur onu anlamaya çalıştık. Ehli Beytin annesi Fatıma dedik. Analığın kodlarını ondan öğrendik. Bugün de Hikmet Pınarı Fatıma dedik. İlimde, hikmette nerede durduğunu anlamaya çalıştık. Çok şey söyledik çok şeyi de söyleyemedik ama bu beş dersin özeti niteliğinde size beş cümle söyleyeceğim. Her bir cümle aslında yaptığımız bir dersin özeti bir yönüyle de Hazreti Fatma'nın 21. yüzyılda yaşayan bizler gibi Hazreti Fatma'nın misyonunu anlayıp da o yoldan gitmeye çalışanlara yol rehberi olacak ilkeleri ve mesajları söyleyecek İnşallah onları anlarsak yolumuz Fatma'nın yolu olacak Allah yolumuzu yolu kılsın inşallah bir Resulullah gibi bir babaya kız olmak adım adım Risaletin dikenli yollarını yürümektir nasıl olduğunu siz hatırlayın şimdi Fatma validemiz bize konuşuyor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 Ah demek yok of demek yok niye battı yok niye geldi yok. Eğer biz o yolda yürürken ne gelirse başımıza büyük bir sükunet ile ki Fatma validemizin en önemli elbiselerinden biriydi o. Büyük bir sükunet ve dirayet ile karşılayabiliyorsak o imanla olabilecek bir şey yolumuzu onun yolu etmiş oluruz inşallah. İkincisi. Resulullah gibi bir babaya anne olmak büyük bir merhametle o davaya sıkıca yapışmaktır. Anne olmak sineye çekmektir, sırt dönmemektir, ihanet etmemektir, gözden çıkarmamaktır, defterden silmemektir. Anne olabilecek yüreğin var mı? Bunu herkes kendine sorsun. Anne olabilecek yüreğin var mı cümlesi sadece kadınlara sorulmuş bir cümle değildir. Fatma sadece kadınların rehberi midir? O halde siz niye benim karşımdasınız? Eğer kadınların rehberiydiyse ben sadece bunu kadınlara anlatırdım. Hayır hepimizin rehberidir. Öyleyse eğer anne olmak...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 Eşyaları put haline getirmeden samanlığı seyran etmektir. İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan var mı? Soru budur. İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan varsa eğer Fatma'nın istediği de budur. Peki bu sadece yine kadınlara mı? Hayır. Kadınlar zaten vefalıdır en fazla bu alanda vefasızlığı biz erkekler gösteririz ve bunu unutmamamız gereken bir ilke olarak da zihnimize nakşetmeliyiz. İlk günkü gibi sevebiliyorsak o vefayı gösterebiliyorsak emin olun Fatma bundan memnun olur. Dördüncüsü ehli beyt gibi kutlu bir halkaya anne olmak Hasanların Hüseyinlerin Zeyneplerin ümmü gülsümlerin merhamet sığınağı olmak demektir. Anne olmak cenneti ayağının altında taşımaktır. Ayağının altında cennet olan bahtiyar, cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşun var mı? Bu cümleyi bir daha tekrar etmeme müsaade edin. Ayağının altında cennet olan bahtiyar, Cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşum var mı? Allah Resulü sana dedi cennet anaların ayakları altında diye. Ayağının altında ise eğer cennet. Bu bir kamet ister, bir duruş ister. Varsa eğer ayağının altında cennet vardır. Yoksa onun varlığından söz etmek mümkün müdür? Beşincisi Hikmet Pınarı Fatma gibi olmak.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 Allah bizi onlardan etsin Amin. heyecanımız Fatma'nın heyecanı olsun aşkımız onun aşkı olsun imanımız da onların vardığı iman olan o en kamil imana varmayı, varma gayesi olsun Rabbim onların değerlerini anlayıp bu çağa taşıyıp temsil edenlerden eylesin hepimizi Subhaneke Allahu ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfurüke ve etubu ileyk Ve ahire davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin Fatiha